Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahireen Seyyidina ve senedina Muhammedin ve alifi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yavrithi emma ba'dus fa'lamu eyyuhel ihra fe inne efdalel kitabı kitabullah ve efdalel hedyi hedyi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri Ha, ve külle muhtefin ve külle bir atıl dalale ve külle dalaletin esahibi hakunlar. Ve biz senel-i muktasil sallallahu aleyhi ve sellem ila ra'aytum ennehu kal izara'aykum ennezina yettabi'una ma teşabehu minhu qahdiruhum. Sadaka Rasulullah fi ma kal el Çok aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, allah Teala Hazretleri'nin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin mübarek hadislerinden bir nebze, bir miktar, bir demet şurada okumak üzere toplanmış bulunuyoruz allah Teala Hazretleri her sözümüzü, her halimizi rızasına uygun eylesin. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına, dinlenmesine geçmeden önce, evvelen ve hassaten Efendimiz muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruhu u için ve sonra Sayr-i Enbiya ve Lürseli'nin cümlesinin ervahı için, cümle Sadat ve Meşayih Turku Aliyyemiz'in ervahı için, bu eserin müellifi Gümüşhaneli hocamızın ruhu için, bu eserin içindeki hadis-i şeriflerin ve malumatın bize kadar gelmesine, emeği geçmiş olan bütün alimlerin ve ravilerin ruhları için, uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere, şu meclise toplanmış bulunan, şu mescide toplanmış bundan siz kardeşlerimizin de, ahirete intikal eylemiş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhları için biz hayatta olan müslümanların da Cenab-ı Mevla'mızın rızasına uygun olarak ömür sürmemiz ve huzuruna sevdiği razı olduğu kullar olarak varmamıza vesile olması için bir Fatiha 3 İhlas-ı okuyalım. Buyurun ondan sonra başlayalım hadis-i şerifin izahına. <gülüyor> metnini okumuş olduğumuz hadis-i şerif Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden istifade ederek kendi yanlış yollarını teyide çalışanların durumunu anlatıyor bize. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri şöyle buyuruyorlar. Eytüm. Siz gördüğünüz zaman kimi اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابِهَ Bu Kur'an-ı Kerim'de bulunan müteşabih ayetlere tabi olanları gördüğünüz zaman ruhum <gülüyor> Onlardan hazer ediniz onlardan kaçınıp çekininiz kendinizi koruyup kollayınız buyurmuş. Şimdi bunun Belki manasını delalet ettiği manayı iyi bilmeyenler olabilir, açıklayalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, bu hadisi şerifi Ali İmran suresinin başında bir ayet kelime var. Onu okuduktan sonra İrak buyurmuş, sebebi vürudu hadis. O ayet-i kerimenin tilavetinden sonra Hazreti Ayşe validemiz bu sahih hadis-i şerifin izahında diyor ki: "Telemmebi sallallahu aleyhi ve sellem kavluhu taala: Huvellezi enzele aleykumel kitabe minhu ayatu muhkematun ve minhu muteshabihat feamma lazina fi kulubihim zeydun ma minhu el Bu ayeti i okumuş da Peygamber Efendimiz ondan sonra bu hadisi Bu ayeti i nedir? Ne buyuruyor. Bu ayet tekerleme içinde Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'in içindeki ayetleri iki gruba ayırıyor bize ifade etmek için. Huvellezî o Allah'tır. O zat yüceliktir. Bizi yaratan halikimizdir. Kur'an'ı indiren huvellezî odur. Enzele aleykel kitâb ey Resûlü senin üzerine bu Kur'an-ı Kerim'i inzal eden, indiren, bu kitabı indiren o Allahu Teala Hazretleridir. 1000 ayetin mücteması. Bu Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden bir bölümü, bir kısmı muhkem ayetlerdir. Muhkem demek sapasağlam, tahkim edilmiş, apaçık, manasında hiçbir şüphe, tereddüt, yanlış anlamaya imkan ve fırsat olmayacak kadar açık. Akımsala Namaz kılın. Ya siz gibi. Yani namaz kılın, oruç tutun filan. Bunun başka birkaç açılcakler okum var mı? Acaba ben kılmasam olur mu diyebilir mi insan? Diyemez. Afaşikler. Hünle ün ümmül kitap. Bunlar kitabın anasıdır. Kitabın özü esası temelidir ve sapa sağlam Kur'an-ı Kerim'in içinde efendim yer almışlardır size kadar ulaşmıştır. Allah-u Teala Hazretleri hıfz-i himaye eyleyecek. Kıyamete kadar da kimse bu Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle oynamaya, tayyire, tedbile cüret etse bile muvaffak olamayacaktır. diye var. Bir kısım böyle ve ufaru müteşabihat. Bir kısım ayetlerde vardır ki manası müteşabihdir. Yani okuyan kimsenin zihnine acaba Böyle mi demek istiyor? Böyle mi demek istiyor? Acaba murad-ı ilahi bu mudur? Yoksa şu mudur? diye çeşitli ihtimaller gelip de eğer kendisi dinde rüsuh sahibi, efendim kalp gözü açılmış, Allah tarafından kendisine manası ifham edilmiş bir kimse ise ne ala değilse efendim böyle düşünen e, kimselerdir. Tabi bu hususta da ayet-i kerimin devamında çeşitli şeyler var. Hasılı bu gibi ayetlerin esrarları bir kısım Allah'ın veli kulları bilir. Bir kısmını da Allahu Teala'dan gayrısı bilmez. Allahu vallahu alem bir sevap diye bitirir müfessirler anlatırlar, anlatırlar da Allah bilir derler. Bazı mesela surelerin başında huruf-u mukatta'a't var. Elif diyor. Ne demek acaba? Ha diyor. Ne demek? Gibi. Sonra bir kısım bir kısım ayet kelimeler var ki mesela Yedullahi Ey Resulüm sana gelip de biz sana tabi olduk ya Resulallah, emrindeyiz, ferman eyle, buyur biz sana tabiyiz deyip yani senin elini tutup da sana beyat edenlerin elleri üzerinde, seninle onun elin üzerinde yedullahi Onların eli üzerinde Allah'ın eli var diyor. Şimdi bu ayet-i kerimenin manası acaba ne ki? denecek olursa, bir kısım diyebilir ki, efendim Allah'ın eli demiş, demek ki Allah'ın eli var derse olur mu? Olmaz. Allah-u Teala Hazretleri, neyse kendisi bir şeydir. Kendisine benzer emsal olan bir değil ki, hiçbir şey ona benzemez, hiç o hiçbir şeye benzemez. مُحَالَفَةٌ <gülüyor> لِلْهَوَادِسِ Hadis olan, sonradan yaratılmış olan mahlukata, Başka türlüdür onlara uymaz Allahu Teala Hazretleri. لَا تُدُرِكُهُ الْأَفْصَارِ وَهُوَ يُدُرْكُ Gözler onu idrak edemez ama o gözleri idrak eder. Gönülleri bilir, gönülden geçenleri bilir. Allahu Teala Hazretlerinin eli acaba beş parmak mıydı hacasın mı haca? Mi, şöyle miydi, böyle miydi, geçe? Olmaz insan. Bazı müfessirler demişler ki buradaki elden burak yani Allah'ın gücü, kuvveti, kudreti demektir. Bir kısmı da demişler ki, Efendim, işte allah Teala Hazretleri o beyat edenlerden hoşlusu razı oluyor da, ben de o anlaşmanın içindeyim, o anlaşmadan hoşnutum razıyım demek istiyor. Öyle ama, ya başka bir esrarı da varsa bu için, bilmediğimiz tarafı varsa, bu ayet müteşabih. Yani, ayetler bir kısım muhkem, bir kısım müteşabih ki, bu çeşit ayetler müteşabih ayetlerdir. Kalplerinde eğrilik büğürlük olan insanlar, Müslümanlara gelip de terkinde bulunup da onları saptırmak istedikleri zaman ne yapacaklar? Müslümanların candan çok sevdiği şeyleri kullanacaklar mecburen. Müslüman neyi sever? Allah-u Teala Hazretleri'ni sever. Resulullah'ı sever. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini sever onun telamı diye. Biz Kur'an'ı neden seviyoruz? Mevlamız'ın telamı. Canımız feda. Hükmüne, ayetlerine, yüzüne baksa insan sevaplaracaklar. Kur'an-ı Kerim'i hiç okumak bilmesin. Açsa Allah Allah, şu Allah'ın kelamı, şu Allah'ın kitabı diye baksa sevap da dön. Kur'an-ı Kerim'e bakmak sevap. Elif, Lam, Mim derse, Elif için bir sevap, Lam için bir sevap, Mim için bir sevap. Ne demek Elif, Lam, Mim? Üç harf yani. E, L, M. Üç harfi söylerse harflerine bir de sevap veriyor Allah. Sevabına hac ve hesap, son. Nihayet yok, o kadar kıymetli bir şahit-i eh, ne yapacak? O sevdiği şeyden yakalayıp kandırmaya çalışacak. Gelecek Müslümanların yanına. E, Kur'an-ı Kerim şöyle buyurmuyor mu, bilmem ne böyle değil mi? Bak Kur'an-ı Kerim bu ayet kelime kerimede şöyle buyurmuş. Te'yevâ küveri'l-ü <gülüyor> fesemme ve küllâh. ayet kerime var. Yüzünüzü nereye dönseniz, allah Teala hazretlerinin reci şerifi o yanda. reci ne demek? Yüz manasına gelir, zat manasına gelir. Ama bu kafa benzemezek ne neyin nesidir efrarıyla. Şimdi bunu alıp da Allahu Teala Hazretlerinin cisim gibi düşünmek olursa olur mu? Bir şekil tasavvur etmek olur mu? Olmaz. Mücessime yanlış bir yolda. Müşebbihe yanlış bir yolda. İşte böyle ayetlerden gelip de sizleri aldatmaya şey yapmak kalkabilirler. Çünkü ortada ve başta olan hangi meta varsa Gelirler ondan insanı aldatmaya çalışırlar. Bu devirde de düşünün, taşının, hangi metabe vaktaysa, hangi şahısire vaktaysa onun adını kullanır. Hem de onun has düşmanları bile, ama gerçekten onu kullanır, öyle istismar ederler. Onun için Peygamber Efendimiz bu ayet-i kerimeyi okuduktan sonra demiş ki, Hizâ ve eğitim. siz gördüğünüz zaman, Ellezine bir mâ teşâbehemnetu. Bu Kur'an-ı Kerim'in müteşâbih ayetlerine tabi olup da, Efendim insanları böyle fitnelere, karışıklıklara uğratmak isteyenleri gördüğünüz zaman فَحْزَرُوْهُمْ Onlardan kaçının. Ne demek? لَا تُجَالِسُوْهُمْ وَلَا تُسَالِمُوْهُمْ Yani onlarla bir meclise oturmayın. Onların sözlerini dinlemeyin. وَلَا سَنَا Onlarla evlenmeyin. İtikadı bozuktur Efendim seni de sapıtır, aldatır. فَاِنَّهُمْ اَحْزُزَيْرِ وَالْبِدَعُ Onlar bid'at-ehridir diye bildirmişler. O halde Allahu Teala Hazretleri bize ahkamından bildirmediği bir şey bırakmamıştır. Mümkün mü acaba Allahu Teala Hazretleri bize bazı şeyleri bildiremedi? Haysa, tüm mahisa, kudretine aykırı. Mümkün mü gün teyökün, o dediği şey olan Allahu Teala Hazretleri bize duyurmak istediği şeyi duyuramadı. Efendim Resulullah da 63 yaşında ölüverdi de 83 yaşına kadar yaşasa yıldır. Böyle bir şey olur. El yerme, etmel, yüreküm, dineküm. Bugün size dinimi tamamladım ve etmemtü aleyküm nimeti, size olan nimetimi tamama erdirdim, itman eyledim ve razıitu dina. Din olarak size İslam'ı seçtim, beğendim ve ondan razıyım. Başka bir dinle karşıma gelmeyin diyor Sevinmişler, ashab-ı kiram ne güzel bak Bizi Allah'ın teraziyetleri bu ayeti kerimeyle böyle dininizi tamamladım diyor. Efendim nimetimi tamamladım diyor. Nimetten bahsediyor. Tamamlamaktan bahsediyor. Ama Ebu Bek de köşede başlamış, boynunu bütmüş mahzun mahzun ağlama. Demişler ne oluyor? Ya bak Allah'ın nimetten bahsediyor ayeti kerimede. E demiş nimet tamam alınca ne olacak? Resulullah'ın vazifesi tamam oluyor. Aramızdan ayrılacak ya sezmiş yani işin arkasından gelecek şeyi. Onun için o oradan mahzun olmuş. Ama bu ayet kerime gösteriyor ki dinimizin her şeyi abartı Efendim Efendim... Faizin yasaklanması son zamandaydı. Tatbikatin meşru kabul olur mu? Mümkün değil. Her şey ayaktaydı. El helalun beyyin ve'l haramun beyyin. Helal de bellidir, haram da bellidir. Sonra Allah Teala'nın emirleri bize o kadar şeffaf ki hiç tereddüde mahal kalacak bir şey yoktu. İster ki kalbe göre diyor peygamberler. Bak ne güzel kaide, sana müfküler fetva verse bile kalbine danış diyor. Müminin kalbi terazidir. Doğruyu eğri anlar, eğriden sakınmasını bilir diye müminin kalbine selahiyet vermiş Allah'ın kararası. kalbe kalidecek, kalbine danış, gönlüne danış, gönlüne fetva sor bakalım. Müfküler bazen eğri verebilir demek yani. Müfküler fetva verildiler, canım cahildir, yap canım, zebali benim canım. Çok var böyle diyen insan. Niye bu haramı diyor? Cevahlı bana varsa günah benim boynuma diyor. Evet, onun boynuna o takabül ettiyor, o günah gelecek ama sen o günahtan kurtulamazsın. Sana da gelecek, ona da o cür dolayı o günah gelecek. Ve mahun ihanetine, münhataya, bir şey. Onların hatalarından, onlar bir şey yüklenemez. Ondan alıp ödediklerini omuzunu serbest bırakmaz. Fakat kendi vebalinde yüklenir, onun vebalinde yüklenir ama o günahı itleyen de gene o günah da kalır. Neyse, işte Peygamber Efendimiz buyurmuş ki helal belli. Belli mi belli? Neyin helal oldu ortada? Haram da belli. <gülüyor> o da aşikar, şu haram, bu haram, yalan haram, dolan haram, haksız kazanç haram, başkasını aldatmak haram, zulüm haram, kadir haram, her şey aşikar. ''Ve beyne huva umur, umurum müstebihatın'' Bunların arasında biraz müşkidatlı, karar vermekte tütsük çekilen bazı işler vardı. Onlar ne olacak? Haram belli, helal belli de arada tere şeyler var. Kim bunlardan kendisini teker korursa, o zaman dinini ve manevi namusunu, haysiyetini korumuş, kollamış olur. Tere şeye yaklaşmayacak, şüpheli şeye yaklaşmayacak, müşkidatlı şeye de ya yaparsam zinah olur, diyeyse ya yapılır. Kim böyle yaparsa, fakat istebra ad-dinehu ve ıbbahuhu, dinin de beraat ettirmiş olur, sözlüğüne, haysiyetin de beraat ettirmiş olur. Demek ki şüphelerden kaçmakla, takva ile vera ile insan, hayırlı hasenâta nail olacak. İşte, Kur'an-ı Kerim'i böyle gelip de aldatmak isteyenler olabilir, onlarla oturmayın, düşüp kalkmayın, şey yapmayın. Kur'an-ı Kerim'in bize apaşıkar hükümleri yeter. Tabii Kur'an-ı Kerim'de her şeyi anlayamazsın, Allah'ın selam senki kim? Sen kim oluyorsun? Karşına bir kimyager geçse konuşsa, sen kimyagerin her sözünü anlayacak mısın? Anlayabilir misin? Anlayamazsın. 80 tane formül söyler, 90 tane tabir söyler, anlayamazsın. Bir mühendis sana bu hesapları ile ilgili biraz bilgi verdi. Niye bunu böyle petek tek yaptı? Niye burası derin derin yaptı diye. Hepsini anlayacak mısın? Düzenli tabir geçiyor. Güçle kuvvet kelimesi arasında fark var mı sence? Evet, güçle kuvvetle, kuvvetle güç demek gerçekten. Ama fizikte fark var. güç başta kuvvet başta. Tabir, 1 var. Demek ki bir alim kimsenin sözünü o ilme vakıf olmayan ötekisi anlayamaz. Peki Allahu Teala Hazretleri Allahu Teala Hazretleri her şeyi bilen, kainatın sahibi, kainatın düzenini ortaya koyan mucidi kainatın mucidi Allahu Teala Hazretleri. Bu yaprakları o icat etti. Bu hükreleri o icat etti, bu küreleri o icat etti, bu astronomi ilminin arayıp da esrarını az az sezebildiği varlıkları filan o koydu ortaya. o düzeni o koydu Allah-u Teala Hazretleri. Sen onun her şeyini anlama muhterrül olabilir misin? Anlayamazsın. O ayetlerin kimisi bilmem hangi zamanda gelecek filanca insana hitaptır, kimisi bilmem hangi zamanda gelecek filanca seviyeye ulaşmış insanlara hitabeler o. Allah-u Teala Hazretleri'nin Kur'an-ı Kerim'i alim insan okudukça, o neler çıkartıyor. Geçen gün bir kitap okudum, Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerini kompütüre, elektronik beynete yapmışlar, okumuşlar, hesaplamışlar, şey yapmışlar ve incelikler çıkartıyor. Kompütür diyor, Allahu Teala Hazretlerinin emsalsiz, etsiz hesabını diyor, ortaya koyuyor diyor. Allah'ım diyor, Kur'an'ın hak kitap olduğunu ortaya koyuyor öyle önce hesaplar diyor, kompültürden bahsettiğiyle hesaplaması mümkün olmayan hesaplar. Hesapları allah Teala Hazretleri bize Kur'an'ın bir başka mucizesi olarak işte öyle şey yaptı. Filanca ayet-i kelime de filanca kelime basbatan kelimesi niye sapla yazılmıyor? Hikmeti var, kompültürden ispat ediyor. Hikmeti var diyor. Başka yerde silme yazılan şey niye orada sapla yazılmış? İspat ediyor. Amerika'da hani de hani kompültürün bahsettiği Müslüman, Şeyin, onunla uğranıştı. İşte öyle. İşte profesör bilmem efendim e, an, e, Fransız profesör Maurice Dukey e, incelemiş incelemiş, diyor ki Kur'an-ı Kerim bizden, biz bilim adamlarından önde gidiyor diyor. Biz onun arkasından gidiyoruz. 1400 sene peşi, geriden gidiyoruz diyor Kur'an-ı Kerim'in arkasından. Her şeyini anlayamazsın onun için. Onun için mükemmel olan ayetlerini buyur tabi ol müteşabih olanlarını kurcalayıp da yanlış yola seni götürmek isteyen insanlara tabi ol. Müteşabihini de kabul et. Allah'ın selamı üzerinize. Ben Allah'ın sonsuz ilmi karşısında acizizdir. Her şeyi anlayamam de. oyunu düz, müteşabihi karıştırıp da inkıdanı bozma, yolunu sapıtma. Sana sağlamı yeter. Ve pekisinin inceliği üzerinde eğri büyülü laflar söyleyip de seni yoldan çıkartmak isteyen insanlar o fırsat verme demiş oluyor Peygamber Efendimiz bu hadisi, bu hadisi şerifiyle. Sahih Hazreti Ayşe Validemiz'den rivayet edilmiş bir hadis yerim. İzara etin men yibi u ev yepta u silmesi di tepulu la erbahallahu ticaret eder. Ve izara etin men yünsi di ve el yen şürdü bir fiziki dalleten تقول لا رد Bu hadis-i şerifte mescidin adabına ait bize bilgi veren bir hadis-i şeriftir. Diyor ki peygamber Efendimiz izare eitim gördüğünüz zaman kimi men yebiu satanı el yebtau veya satın alanı mesciddi, mescid. Allah sana kazançtasın demesin. Allah sana ter vermesin. değil. Ve zâraîtu kim orada yav ben devemi kaybetmiştim. Gören var mı diye mescitte sesleniyorsa kaybolmuş malını efendim soruyorsa bir şeyim düşürmüştüm. Gören var mı filan diye ona da deyin ki فَكُولُ لَا رَجَّ اللّٰهُ عَلَيْكَ Allah sana o kaybettiği şeyi buldurmasın, yeri döndürmesin. Neden? diyor Peygamber Efendimiz böyle. اِنَّ الْمَسَاجِدَ دِلّٰهِ فَلَا تَجْعُمَ عَلّٰهِ اَحَدٰهِ Rescitler Allah'ın çok muhterem mekanlarıdır. Rescit oyuncak değildir. Rescit son derece ciddi bir yerdir. Burası Allahu Teala Hazretleri'nin beytullahıdır. Allah'ın evidir. Allah'a ibadet ediliyor. Buraya edeple girecek insan. Burası dalet bir yer değil, Allahu Teala Hazretleri'nin ibadetinin yapıldığı bir yer. İnsan buranın adabına riayet edemezse, çok büyük cüret etmiş olur. Sen reis-i cumhurun yanına gitsen, reis cumhurun yanına gittiğin zaman, efendim oranın evin bir adabına uyumak gerekmez mi? Oranın bir kralın bir hükümdarının sarayına gitseydi, oranın adabına uyumak gerekmez miydi? Ölü patlar insanın. Acaba nasıl basacağım, nereye gideceğim, nereye bakacağım, nereye bakmayacağım diye pür dikkat olur. Mescid de öyle. Mescide de çok itina etmek lazım. Ve mescidi asıl gayesinin dışında böyle dünyevi, hasis, küçük, adi bir menfaatler için istimal etmek yanlış olur. Nasıl adi bir menfaat? İşte ticaret yapıyor, yahut dışarıda yap. Mescidin içinde, al işte bu lira, 500 lira, 200 lira geri al bilmem ne, burası dükkan değil burası ibadet yeri, böyle ticaret, böyle alışveriş. Veya şu kitabı satıyorum, hadi tanesi 50 lira yok mu alan, öyle şey olmaz, mescit burası. Veya işte efendim, e, hani bir şey mi kaybettim, var mı gören filan, burası ilan yeri ki kapıya dur, kapıda söyle, burada namaz kılan var, Kur'an okuyan var, Dinden geçmiş, Mevlasına dalmış, onun zikriyle fikriyle meşgul olan insanlar var. Sen onun huzurunu ne hakla bozarsın, nasıl bozarsın? Onun için o edebe ersinler diye, böyle edebe uygun hareket etmeyen insanlara böyle deyin diyor Peygamber Efendimiz. Bu ne demektir? Siz de böyle bir şey yapmayın demektir. Gelip de mescitte ticaret yapmayın demektir. Gelip de mescitte ilanat yapmayın demektir. Yani mescidin dışında şey yapabilirsiniz manasına geliyor burada. Şimdi kapıdan girerken bizim genç küçük cemaatimizden bazıları efendim bana bir kağıt verdiler. O da mescidin, mescidin adabıyla ilgili. Şimdi e, geçtiğimiz cuma günü burada okul tamir, tatil olduğundan namaz kılmak istemişler. Birkaç yaramaz çıkmış işlerinden. efendim Onlar biraz hayrazlık yapmışlar. Tabii büyükler de onları Vay siz gülüşüyorsun filan mı dediler, Nefret olduysa dışarı çıkartmışlar. Şimdi diyor ki, bana bu yazıyı veren çocuk, yani biz camiye gele, gelemedik diyor, biz de araya gittik demek istiyor yani. Onların arasında biz de küçük görünce, sen de gülmüşsündür diye biz de çıkarttı demek istiyor. Eğer böyle olduysa onlara günah oldu mu diyor, biz ne yapalım diyor. Eğer abilerimizin yaptığı doğru değilse diyor, bizi ayırsınlar diyor yani gülen yaramazlardan. Biz gülmüyoruz, ciddi olarak buraya geldik. Efendim, ibadet etmeye gelmiştik. Bize ayırsınlar diyor. Hakikaten çocuklar ve deliler camiye getirilmesin diye hadis şerif vardır. Çocuk küçük olur gelir güler olmaz. Eğer çocuğu getirirse insan ya akıl bir yani böyle caminin adabını bilen bir şeyde yaşlı olmalı, yanında bulunmalı çocuk. Böyle safların önünden geçer, baba diye ağlar. Babası ön safa geçti, arkadan tüm diyorum gün ağladı ben. Yani geçenlerde Süleymaniye'de namaz kılıyorum. Babacığım neredesin, cim neredesin? Bütün cemaatin huzuru kaçtı yani. Dikkat etmek lazım. Şey de böyle dikkatli genç e, cemaatimiz de bu yazıyı veren gibi. Ondan da öteki çocukların yanına sokulmasın. Çünkü kolunun yanında yaşlayanlar bu iş böyledir. Madem sen ciddisin, ibadetin şeyini biliyorsun sen de... Öteki büyüklerin arasına girersin, o çocukların grubuna girdin mi, işte öyle olur insan. Yani ötekiler güldü, şey yaptı diye, hepsini boydan batarlar, küçük görünce, çık dışarıya derler. Demek ki iyi kimselerin yanında olmak lazım. O da bir ders olsun size. Gelelim öbür hadis-i şerife. اِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجِّلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ şehdû lehu bil îmânete inallâhe yekul inne mâ ya'mur <gülüyor> mesâcidallâhi men âmena billâhi vel yevmil âhir ve risûlullâh. Bu hadis-i şerif de cemaate devam eden bir kimse hakkındaki kanaatimizin ne olması gerektiğini anlatıyor. İzaraitu'r recel siz bir kişiyi gördüğünüz zaman kişi adam diyor ama recel adam demek Arapça. Kadın da olsa, adam da olsa, genç de olsa yani bu genel bir sözdür, umumî bir sözdür. Herkes tükellef olan bir demek. Gördünüz ki ya'ta bir mesajde yani mesciplere gelip gitmeyi ihtiyat haline getirmiş. Onda zaman geliyor, gidiyor, mescitte namaz kılıyor, ibadet ediyor. Midadin mescide feşhedü lehu bil iman onun imanına şehadet edin. Yani insanın imamının alametidir namaza camiye gelmesi. Camiye gelen kimse hakkında şah, rahatlıkla şehadet edebilirsiniz. Ben şahidim, o mümin kulde. Camiye ne Kalbine Allah bile, deme lazım, karışmayın bilen demeyin. Camiye geliyor. Mümindir deyin ve mümin e, bir kardeş olarak hukukunu korumaya itina edin, gayret edin. Ya o çocuk hakkında o arkadaşın de laf söylemeyin, etmeyin, eylemeyin. Ben onun camiye geldiğini görüyorum. İyi insandır bilen değil. Hakkında hayır dua edin. Peki, bir insan camiye gelmezse ne olur? Camiye gelmezse, tehlikeli oluyor tabi. Yani, camiye gelmesi lazım. Bak, bundan çeşit çeşit manalar çıkıyor. Cami, camiler dünyanın cennetleridir. Dünyanın cenneti neresi diye sorarlarsa, dünyada cennet var mı? Mescitlerdir. İnanettin dünya, dünyanın cennetleridir bu mescitler. Çünkü, cennete ulaştırır insanı. İnsan camiyi severse, camiye ihtiyat edilirse gelmeyi, cemaatle namaz kılarsa, camide insan namaz kıldığı zaman 27 kat daha fazla sevap alır. İkinci namazını biz burada kıldık. Evde kılsaydık bir sevap alacaktık, namazı kıldık çünkü. Burada kıldığımız için, camiye geldiğimiz için 27 misli daha fazla sevap aldık. Ayrıca yolda buraya gelinceye kadar her attığımız adıma Allah bir sevap hasene ihsan etti. Bir günahımızı döktü üzerimizden. Günahlarımızı döke döke günahlardan paklana paklana geldik. Sevapları kazana kazana geldik. Sonra bu namazlar iki namaz arasındaki günahlara, koşullara kefarettir. İnsan bu camiye geldi mi günahlarından temizlenip gidiyor. Yani öyleyse ikindi arasında işlenmiş olan günahlar gidiyor burada. İkindiye kılınca. Akşamı kılınca da bu namaza iki akşam arasındakiler gidecek. Böyle bir insan namaza ihtiyaç devam etti mi günahlardan paslana paslana kalbi de saflik kazanacak, keder pası da gidecek, Allah'ın sevdiği has bir kul olu verecek. yönlük titreyen böyle Allah'ın ayetleri okunduğu zaman dileri ürpelen, gözleri yaşaran Allah'ın yoluna aşık, Kur'an-ı Kerime aşık, has hali Müslüman haline gelecek. İza raiyumun ragüle kat o Cüzdem ve küllete küllete mantıkın fakteri fakteri bu minhu te innehu yurkal hikmete. Bu hadisi şerif de bir insanın değerlendirilmesinin hangi sıfatlara sahip olduğu zaman yapılacağına dair bize işaret veriyor. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki: "İzara etim evracüler. Siz bir kulu bir kişi gördüğünüz zaman, kat diye kendisine verilmiş. Ne verilmiş? Zühden fit dünya. Dünyadan istina, dünyaya meyletmemek, dünyaya aldırmamak, dünyaya Efendim kul olmamak, dünyada ya köle olmamak nimeti verilmiş." dünyaya aldırmayan ahirete rağbet eden bir insan ve killete mantık demek. Mantık Arapça'da konuşmak demek. Bizde muhakeme demek. Adamın mantığı sakat, doğru bir mantık yürütüyor filan deriz. Arapça'da öyle değil. Arapça'da mantık konuşmak demek. Killete mantık az konuşmak demek. Yoksa Türkçe manasıyla olsa mantığının azlığı demek olur ki, yani yanlış olur o zaman. Bir insanın Dünyaya karşı bir müst müstavi niyetini görürseniz dünyaya aldırmıyor ahirete varmaz ediyor Öyle dünyanın kölye, kölesi kulu durumunda değil ve az konuşuyor. Fakirle bu minhu, ona yaklaşıp onun dostu olmaya çalışır. Onun yanında yakınında bulunan büyük izahlar yapmıştır alimlerimiz sayfalar dolusu sürecek.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 buyuruyor Peygamber Efendimiz, bir kimse 40 gün Allah rızası için halitane ibadete kendisini verirse, onun gönlünden diline hikmet kınarları akmaya başlar. Gerek ki gönül, gönül mamurluğu ile gönlün abadan olmasıyla, gönlün nurlu olmasıyla ilgili bir sıfat. Hakkı hayırı görüyor, tabi oluyor. Her şeyi usulüne uydun olarak yapabiliyor. Söylediği söz Hakk'a hakikat’e muhafık oluyor. Hakim kimse oluyor insan. Filozof desek olmaz, filozoftan güzel bir söz. Filozof demek, düşünen insan demek. Hakim demek, her şeyi, minyevi, uhrevi şartlarını toplayan, üzerinde cem eden ve sözü, sohbeti, hareketi yerli yerinde olan kimse demek. Hikmet, hakimlik, Allahu Teala hazretlerinin sıfatlarından bir sıfattır. Dilediği kullara da o sıfatı ihsan ediyor. O insan söylediği sözü doğru oluyor, yaptığı iş doğru oluyor, e, olgun bir kimse olmuş oluyor. Bunun alameti nedir? Dünyaya meyletmemek ve az konuşmak. Çünkü çok söz hatasız, yalansız olmaz. İnsan fazla konuştuğu zaman yakalanır gider. Bizim bir hocamız vardı, bir gazetenin de yazı işleri müdürüydü. O anlattı, böyle az konuşmak, öz konuşmanın önemi hakkında. efendim. Eski devirde muhakeme edilmek üzere mahkemeye çağrılmış bunun hocası. Yani bize bunu anlatan hocamız, ben ortaokul öğrencisiydim, o anlattı. Onun hocasıymış, sarıklı cübbeli bir hocaymış yani ve mevlevi meşayihinden imiş. Çok arif kamil bir idi diye methetti, götürmüşler mahkemeye. İşte çocuklar bana dua edin demiş. Çocukların, masumların duası makbuldür demiş. Yarın muhakememiz var demiş ama muhakeme laletlain değil. Hani 300 lira, 500 lira para cezası falan değil. Can pazarı. Ya canı gidecek ya yaşayacak. Böyle bir durum. Efendim ee, sormuşlar. Mahkeme riyaseti. Hakim sormuş buna. Demiş ki sen şöyle şöyle şöyle şöyle imişsin. gayet az gayet sakin gayet yavaş bir tek söz söylemiş. İdim efendim demiş. İdim efendim. Yani evvelce idim. Artık her tarafa çekildim. Az konuşmuş. Efendim idim de şöyle oldu da böyle kaldı şimdi şöyle de bilmem ne de çok laf söylese bir elden yakalanır. İdim efendim demiş. Sus sus. Beraat ertesi gün gelmiş şeylerin yanına, Sözlüklerinden sevine sevine, Senini kurtarmış yani. Az konuşmak iyidir, o şeyin alametidir. Çünkü insan çok konuşunca hangi sözü üzerinde düşünecek? Düşüne düşüne konuşması lazım. Bir de bizim hikmetten uzaklaşmamıza, her şeyi yerli yerinde, usulünce, olgunca yapmamıza mani bir haslet de nedir? Dünyaya tamahtır, dünyayı sevmektir. Dünyadan baksak hani şu küre değil üzerinde beş kıta olan okyanuslar olan küre değil dünyadan burası. Dünya demek dünyalık demek. Yani hadis-i şeriflerde geçen insanın bugünkü hayatı, bugünkü hayatı sevmesi, ona sımsıkı bağlanması. Ne bağlanıyorsun? Bırakıp gideceksin. İstediğin kadar bağlan. O bağların hepsi çürüyecek, kopacak. Nasıl olsa bırakıp gideceksin. İşte değil ki Nice bir besleyesin bu katliyle kıyameti düştüm dünya zevkine unuttum kıyameti. Niye besliyorsun bu boyu posu? Dünyanın zevkine sefasına düştüm kıyameti unuttum diyor Yunus. Nice bir besleyesin bu katliyle kıyameti bu boyu posu. Nasıl olsa mezarda o şey kurt kurt kuş yer bitirir diyor bir başka şiirinde de. Yani bırakıp gideceğiz. Şimdi insan bu dünya hayatının köşkünü, sarayını, evini, parkını, kadınını, pulunu, parasını, mevzini, makamını, alkışını hedef alır da, onları elde edeceğim diye bütün gayretini ona yöneltirse çok hata yapar. Bu, bu dünyayı küllü hatı edip, bütün hataların başı bu dünyalıklara bağlanmaktır. Bu dünya hayatını gaye edinip de, bu dünyayı esas sanıp da buna, Beyletmekdir. Buna göre hayatın tarzı Adam sabah çıkıyor, akşam geliyor evine. Evet. Para kazanacak. Ne çocuk ne çocuk, ne hanım, ne ahiret, ne Kur'an, ne bir başka ibadet taat, para kazanacak, para kazanacak. Yani kazanıyor, kazandığı bu sefer korumak için çalışıyor. Koruyor, efendim bir fabrika kuruyor, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha gitmiyor yani. Bu dünya sevgisi insanları aldatan bir büyük ee, yanlış, tehlikeli şeydir. Düşünce tarzıdır. İnsan bu dünyaya karşı nasıl olacak? Müstahimi olacak. Tepeden bakacak bu dünyaya. Buna zühf derler. Zühf. Zühf. Dünyaya karşı zühf sahibi olacak insan. Ne demek? Bu dünyanın aldırımıdır. Efendim şu işi yap. Şu işi yaparsan cebine çok para girer. Yapmarsan parasız kalırsın. O iş doğruysa yaparsın. Ama yine imana ahirete zararlı bir işse yapmayacaksın. Parası çok olsa da, istemem diyeceksin, senin başına çalınsın o parası. Efendim şu işi yap, yaparsan bu mevkide makamda kalırsın, yapmazsan seni atarız. O iş güzelse yap ama gayrimeşru bir şeye teşvik ediyorlarsa, sana ahirette vebal getirecek, mesuliyet getirecek, cehenneme düşmene sebep olacak bir şey yapıyorlarsa, şu mevki senin başına çalınsın, ben ondan vazgeçtim deyip seyrediyor. Yusuf aleyhisselam, kadından, kıstırmaya çalıştılar bir kese. Efendim, o da denildi رَبِّسْ شِنُوا ehab اِلَيَّ مِنْ مَا تَدْعُونَ اِلَيَّ Şu kadınların beni bana yaptırmak istedikleri işten hapse girmek benim için daha iyi dedi. O kadınlarla düşüp kalsa, e, kadınlar şey, yani çok mevki sahibi bir şeyin tanrısı ama Allah sevmeyecek. Allah'ın rızasına aykırı nikahlı olmayan bir kadına insan nasıl yakın olur? Olmaması lazım. Ya bu yakınıma gelirsin ya da seni hapsederim ederim O ha, söyledi hapse girdi. Çağrılan işgânlıktı dedi. Hapse girdi ama ne kadar ibretli? Çok hoşuma gider yani. Ne kadar? Ah senel kazas diyor zaten ayetlerimde. Böyle anlatıyor bu Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesini en güzel hikaye diye anlatıyor. İbretli bir şey. Sonra ne oldu? Hapse girdi, hapisten çıktı, bakan oldu. Kadınların serrinden kurtulmak için hapse razı oldu. Hapisten bu sefer şey oldu, hükümdarın has adamı olarak çıktı. Karın bakan oldu. Almi ala kazaimil azim, inni hafifin alim dedi. Karın bakan oldu yani bugünkü tadirle. Bakan oldu. Devlet mevcutsek mevcutlarına gitti. Sonra ne oldu? Allah rızası için terk ettiği o kadın da ona nikahla gene geldi. Allah rızası için hayır dedi. Hatta girelim, sen dediğini yapmam dediği kadın da gene ona bir zevce olarak bu sefer, tekaplı, normal, meşgul bir usul ile gene onun zevcesi oldu. Bak ibrete, takdirde varsa o oluyor. Haramla da olurdu, helal de oldu. Haramla da olurdu. O zaman Allah rızası için ondan vazgeçti, Allah kendisine karşı, kendisini düşünerek, günah işlememek için o kendisine hürmetinden sen bizim şehriki adam kulu şey yapar, müsahaf siz burası. Al kulum, sen benim için mi vazgeçtin? Al sana dünyaniyle bir izzeti, mevcut bir masam Al sana o beğendiğin kadın. Onu da sana verdim dedi. Böyle hemen iyi ve hemen bir ha. Yusuf Aleyhisselam beğenmediğinden terk etmen iki o kadın aciz değildi ki. O ona himmet etmişti, gayret etmişti, heves etmişti. O da ona heves etmişti ama Allah korkusu var. Gel gel dedi bu biz çıkıp onun uzununda durmayacak mı? Neyle aldatacağız? Hangi hükümetle şey yapabiliriz? Herkes hükümet açken olacak. Hepsi yazılıyor defterimize. Yaptığımız bütün işler yazıyor. Mümkün mü Allahu Teala hazretlerini aldatmak? Elimiz aleyh aleyhimle konuşacağız. Ayağımız aleyhine konuşacak Derilerimiz, ciltlerimiz aleyhimle şehadet etti. Allah konuşturacak. Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Yevme teşhedü aleyhine el sünnet. Ayetlerinden devamını hatırlayamadım. Yani elleriniz, ayaklarınız ve derileriniz ve vücudunuz, sizin adınızda şehadet edicidir. Sonra diyecekler ki niye bizim aleyhimize şahit edettirdin? Sen bizim kuzumuz değil misin? Estağfurullah. allahul şey. şey. Her şeyi konuşuyorlar. Allah bizi konuşurdu. Müthiş suskun. Şöyle mü? bakalım el el. Bu, bu harama uzandın mı sen, uzaklaştırdın mı, seni bu haramı aldırdı mı? Söyle bakalım aldırtma ne desin Allah-u Teala Aziz'e Söyle bakalım ey ayak sen o harama yürüyüp gittin mi? Kim mi? Tabi Mümkün mü şey edemezsin? O mahkeme içi korkusundan zevkleri terk eder, eden insan, hak yola giren insan, Allah yolunda giren insan, hem bu dünyada aziz olur hem ahirette. Yusuf Aleyhisselam hem dünyada aziz oldu hem ahirette. Tabi Peygamber. Kuyulara düştü, hapislere düştü ama bak sonunda şey oldu. Hepsi geçer, mülk de geçer, sarsanat da geçer. Hepsi geçer, hiçbir şey kalmaz, hepsi imtihan. Yokluk da imtihan, varlık da imtihan. Fakirlik de imtihan, zenginlik de imtihan. İşçilik de imtihan, patronluk da imtihan, hepsi imtihan. Hangi hal içindeysen o halde Allah'a güzel kuluk etmeye bak. Ödeki hali gözleme. Fakirsen fakirliğine sabret ezir kazan, mümkün. Allah'ın cennetini, cemalini fakirliğinden kazanabilir mi? Kazanır, çok kolay kazanır. Tabreder, ''İnnallaha ma astâbilin'' ''İnnemâ yuvesves sâbirûne ecvehum bi gayri hisab Allah herkese hesabıyla verirken, yaptığı iyiliğin mükafatını tabredenlere bir gayri hisâb miktar ettin. Hesaba kitaba gelmez, bol miktar verirsin. Tabredersin fakirliğe, cennetin cemali bulursun. Zengin cennete girer mi? Neden girmesin? Neden girmesin? Allahu Teala Hazretlerimiz peygamberleri var zengin. İbrahim Aleyhisselam var. Eyyub Aleyhisselam var. İbrahim Aleyhisselam'ın küllerinin ucu bucağı görünmez. İbrahim var hiç ama hiçbir sefersiz yemek yemez. Meşayih-i Kiram'dan çok zenginler var. Ebu Ebubekir Sıddık zengin değil miydi? Hazreti Osman Hz. Osman zengin değil miydi, Yüz deve yük yükleyip çamdan ticaret için getirdiği zaman ne yaptı? Kervan Medine'ye yaklaştığı zaman geldiler, ya Osman sen şu develeri bize devret, biz sana senin masrafının misli misline ker verelim. 80.000 altın harcadıysan, 80-80-160. 160.000 altın verelim, develer bizim olsun. Habi kıtlık var Medine'de satacaklar daha fazla kâr edecekler. Yok dedi ben daha fazla kârla satmayı düşünüyorum. Bir başkası geldi iki misli vereyim. Senin harcadığın masrafın hepsine iki misli kâr vereyim. Yok daha fazla. Yok daha fazla. Herkes irat etti. Reddetti, reddetti. Sonra kervan geldi. Medine kıtlıktan çınılıyor ahali aç e yok, yok, da yok. O kervanı dört gözle bekliyor herkes. Şam'dan un geliyor, buğday geliyor, şunu geliyor, bunu geliyor diye. Kervan geldi, develeri çıngırdıya çıngır ya boyunlarındaki çanları. Yüz deve, yüz tane deve, bile kolay. Yüz tane deve, hepsinin üstünde koca koca şuvallar, şeyler, gıdalar, şeyler var. Hepsini yıktı, meydana, hepsini Müslümanlara tasadüf etti. Hz. Osman radiyallahu anh. Hepsini. Ceveleri de kesti. Hepsini etlerinde tatat edildi. Dediler ki, ya Osman, hani daha karla satacaksın? En kar bu dediler. Fata mı etlerdi Hazreti Osman? Haşağı, hepsi ahirete gitti. Hepsi, hepsi sevap olarak ahirete gitti. Yanında kalsaydı, paraların hesabı olacaktı. O kar olurdu, zarar mı olurdu belli olmaz. Ama infak ettiği hepsi ahirete gitti. Hepsi Ecir oldu. Aşereyi mübeşer eden, cenneti kazanıyor. Cenneti kazandığı dünyada kendisine tebliğ ediliyor. Herkese söyleyemezsin. Plan şekilde iyi halde, iyi halde olduğunu söylesen şaşırırım. Yani hep şaşırırsam bana da bildirme. Benim iyiliğimi bilmek önemli değil ki. Bak demek ki zengin de cennete giriyor, fakir de giriyor. Girebilir. Durumuna göre uygun hareket etmesi bilirsin. Hükümden de girebilir. Hükümdar olduğu halde cennete girer. Necaşi cennetlik kim? Peygamber Efendimiz namazını çılmadı mı? Habeş İmparatoru değil miydi? Kardeşimiz Necaşi öldü dedi Hicaz'dan. Habeşistan'daki kimsenin öldüğünü bildirdi Peygamber Efendimiz. Onun gıyabında cenaze namazı kıldı. Gelin namazını kılalım dedi. Resulullah namaz kıldı insan. Cennetlik. Radıyallahu asr. Allah sefaatine nail etsin. Bak hükümdarken girdi. Şöyle cennete girmez mi? Şöyle de girer. Şöyle de cennete girer. Allah bize akıl fikir versin. Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını, elimizdeki imkan neyse ondan faydalanarak kazanmayı nasip etsin. Zengin de olur, borçlu da olur, fakir de olur, sıhhatli de olur. Sıhhatli de cennete girer, çürük de girer. Hasta olur, hastalığına sabreder, cennete girer. Demek ki bu dünyaya meyletmeyeceğiz. Bu dünyaya tepeden bakacağız. Bu dünya bizim bir çeşit düşmanımızdır. Bizim birkaç tane düşmanımız var. Birisi nefsimiz, kendimiz. En büyük düşman biz kendimiziz. Başkası cümle alem bir araya üşüşse, toplansa, bizim kendi kendimize yaptığımız zararı kimse yapamaz. En büyük zararı biz kendimiz kendimize yaparız. Çünkü kendi kendimize karşı müdafamız yok. İçimizden veriyor. Hadi gel şu işi yap. Canımız çekiyor diyoruz. Canım çekti yaptım diyoruz. Nefis işte, nefis. Onu yenmeyi öğrenecek insan. Ey nefis sen bunu istiyorsun ama yaptırmam, yapmam olmaz. 30 senedir diyor nefsim istedi diyor istediğini vermedi diyor. Büyükler öyle bir şey yapmışlar, gayret etmişler. O kadar gayretli şekilde davranmışlarlar. Yani. Bu nefsinle mücadele etme. İkinci düşman ne? Şeytan. Neden belli? Şeytanın düşmanı Kur'an-ı Kerim bildiriyor. İnne Şeytan iletim. Adı onun Aşkın arketipleri şeytan, işi bizi aldatmak için vesvese vermek, başka elimizden tutup bir başı götürmez bir yere. Bizim üzerimize bir tasambuk, bir saltanatı yok. bizi tuttuğu gibi bir yere şey zorla götürme durumu yok. Sadece şey yapar. Davet eder şeytan. Kötülüğü kışkırtır. Yaparsan, iraha girersin şeytanı uyarırsa. Kendine alıkoyarsan kurtulur. Sevap Bir düşman da bu dünyalık işte. Bu dünyalar. Parası, pulu, efendim e, devki sevabı, şehvani arzuları, efendim mevki makamı, başkanlıkları, reislikleri, efendim herkesin insan etrafında efendice divan durması, elini ayağını öpmesi, eteğini öpmesi, işte bunlar tatlı geliyor insanlara. Herkes bunu elde etmek için birbirini boğazlıyor bu birbirini boğazlıyor. Bu nizamı alem Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bu zamana kadar hiç değişmemiş. Hep böyle. Hiç değişmemiş. Adem Aleyhisselam'ın çocuklarından bir tanesi Habil Kabil, Kabil Habil'i öldürmüş. Neden? İkisi de kurban kesmişler, kurban takdim etmişler. birisininki kabul olmuş, ötekisini kabul olmadı diye kıskanmış ve öldürmüş. O zamandan nefis, kıskançlık, haset, rekabet istiyoruz. E bugün de öyle. Bugün de insanların çoğu birbirini ondan kırıyor. Büyükler utanmıyor, utanmıyor. Süper devlet olmuş, yerin dibine süper devletliği, fabrikaların çalışsın diye iki devleti birbirine düşürüyor, harbettiriyor. Neden? Silah fabrikaları iflas etmesin diyor. Yerin dibine baktığı iki İki milleti birbirine çatır çatır kurtuluyor, ölen insan. İnek değil. insan ölüyor, insanlar ölüyor. Neden? Fabrikaları tatil etmesin. Çalışsın, ceplerine para girsin. Bu dünyaya onun için hiç etmeyin. Bu dünyanın talipleri, leşlerin talipleri, köpekler olduğu gibi öyle insanlardır. Nasıl olsa da bırakıp gideceğiz. Yani burada burada kalacak. Ve tarafa götürmek mümkün değil. Ahirete beraber edin. İnsan ahirete rağbet edince, dünya onun arkasından burnu sürte sürte gelir. İstemiyorum seni dersin, sürünür gelir gene. Yalvara yakara gelir. Çünkü Allah ne yazmışsa o olacak. Rızkta ne yazmışsa o olacak, çare yok. Sen def edersin başından, def ol dersin. İstemiyorum seni dersin, Allah gene nasifin kadarını göndersin. Hiç korkmayın, isterseniz deneyin. Çok denenmiş, çok deneyenler denemiş. Vallahi öyledir. İnsan dünyadan dünyadan müsteymi oldukça evin bereketine şaşar. Nereden geldiğini bilemez. İstemedi halde. Bak dün bir gün gelmiş evde yiyecek var mı demiş, yok demişler. Çok şükür yaratıyor. Bugün evin peygamberine benzedi demiş. Yok diye üzülmüyor. اِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يُكْتَلُوا تَبْرًا فَلَا تَحْضُرُوا مَكَانَهُ فَإِنَّهُ لَأَلَّهُ يُكْتَلُوا ظُلْمًا فَيَنْزِلُوا سَخَتُوا فَيُرُبْتِي Peygamber Efendimiz bu yeni okuduğum hadis-i şerifte buyuruyor ki اِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ Siz adamı, kişiyi gördüğünüz zaman yüktelü sabran Yakalanmış harf yok, darf yok, tutuklanmış ve efendim öldürülmüş. Böyle bir öldürme durumu gördüğünüz zaman savran demek yani harf esnasında iki taraf karşı karşıya geldiği zaman vuruş olsun öldürülsün. O normal ama bir insan, tek bir insan yakalanmış bir, birkaç kişi bir insanı yakalamışlar, ele geçirmişler öldürüyorlar. Harf İslam'da şartları fazlık ettikten sonra, biz, ıı, tamam olursa ne yapalım? Yani şimdi Yunanlı İzmir'den asker çıkarttı, biz duracak mıydık? Müslümanız, Halim Selim'iz, kimseyi incitmek istemiyoruz diye duracak mıyız? Durulmaz. Durursan vebal olur. İslam realit bir şeydir, öyle pekildir şey yani. Mesela Hristiyanlar kendileri demişler ki, Yanağına birisi bir tofak olursa öbür yanağında, öbür yanağında çevir, hiç öyle yapmamışlar çünkü tabi'i değil söylenen şey. Kendileri boyna saldırmışlar ama böyle şey yapıyorlar. Neyse İslam realisttir, tabi bir dindir. Hücuma uğrarsa evet mülafaa edecek kendisini, bu normal. Ama bir insan böyle bir sebep yokken yakalanıyor, öldürülüyor. فَلَا تَحْتُولُ مَكَانَهُ Onun o öldürüldüğü yerde hazır bulunmayın diyor Peygamber Efendimiz. Neden diye de izah ediyor sebebini, ''fe Se innehu'' çünkü o ne allahu yüktelüldürmen'' belki haksız yere öldürülüyordur. Haksız yere öldürülüyordur, ''fe yenzili Allah'ın kızgınlığı, gazabı iner oraya. Haksız öldürülüyor. Gazabı inerse ''fe yüksibüsüm'' size de diker. Şey. Oraya indiği zaman size de isabet eder o gazabı. Demek ki böyle, sabran öldürülen yani tutuklanarak öldürülen bir kimsenin ölümünde bulunabilecek insan öyle bir yerde çünkü oraya bir Allah'ın şeyi, azabı, cezası inebilir manasına tabi mümkünse insan öyle mazlumu kurtarmaya çalıştı, kurtarabilirse şimdi mesela yüreğim parçalandı anlattılar Hürriye'den geliyormuş bir grup arkadaş arabayla Ömre'ye gitmişler arabalarından yani biri rahat bilmiş Müslüman diyor, durduğumuz yerde namaz kıldı, şöyle yaptı, böyle yaptı diyor. Bir Müslüman kimse diyor. da yaklaştık, muhafızlar çevirdiler diyor arabamıza. Bir bir kontrol ettiler. İşte senin pasaportun var, sen kimsin, sen kimsin. O şahsın, oralı olduğu anlaşıldı diyor. Aldılar diyor, götürdüler diyor. Yani aman etmeyin, eylemeyin, acıyım filan dedilsene, siz kalıtmayın dediler diyor. Öyleyse götürdüler diyor. Neyse abi diyor. Yani insanların böyle muhakemesiz, vutsuz, zülk, sebepsiz, mezzetsiz birbirlerine zulümler çok oluyor. Allah, Allah içimize insanları sevmeyi, adaleti sevmeyi, zulümden nefret etmek duygusunu yerleştirsin de, ne zulmedelim, ne de çevremizde zulüm Çok zulümler oluyor, çok. Şimdi mesela geçen gün gazetede okudum, yüreğim kanadı, attı böyle yerlere kanları, 3.000 tane Müslümanı öldürmüş İngiltan'da İngiltan'da seçim, seçim oluyormuş 3.000 tane katliam derler. Katliam demek umumi öldürmek yani önüne geçirdiğini sırasa gibi doğramış insan hani nerede şu hani şeyler insan hakçıları filan hani nerede insan hakları bilmem hani şu Kıbrıs hadisesinde bizim aleyhimize bilmem bir sürü şey yapan tarz. Bak üç bin tane, üç bin az bir rakam değildir. 50 kişi. Yani bir kişi bile olsa önemli. O şeylerin Amerikalıların ne kadardı? Elçilik mensupları. İran'da şey yapan. 40-50 kişiydi. Bak onlar tutuklandı, hürriyetleri tahsil edildi. Dünya yerinden oynadı. Herkes duydu. Herkes duydu ki, ha böyle bir şey olmuş. Tuh, İran böyle bir şey yapmalı mı ya? E işte, Belenmiler hukuk güçiyle de, elçilikte basınlığı filan dedi. 3 bin tane insan öldü burada. Ya. Rəyidunülladîn yasûbûnû ashabî tekûlu la a nûfûhü ala kerbût. Bu hadis-i kerif de Peygamber Efendimizin ashabıyla ilgili. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki izar-ı gördüğünüz zaman kimi? bu ne ashabi, benim ashabıma tebbedenleri, çetmedenleri, küfredenleri çirkin gariş söz söyleyenleri, gördüğünüz zaman fekulu, onlara deyiniz ki, la'letullahi ala şerritun sizin şerrinize Allah'ın zâneti olsun Şimdi bu hadis-i anlaşılıyor ki Peygamber Efendimiz ashabını himaye ediyor. Ashab kim? Peygamber Efendimiz'in böyle mecliste toplanmış, onu dinlemiş, onun sohbetinden şeref kesbetmiş, nur iktibas etmiş kimseler. İnsanların en yüksekleri. Neden? Resulullah'tan terbiye gördüler. Resulullah'ın meclislerinde bulundular, Resulullah'ın mübarek simasına baktılar, mübarek sözlerini dinlediler. Ve anaları, evlatları, malları, mülfleri hepsi göllerinden silindi, ona hizmet etmek, onun yolunda yürümek, onun kuyruğunu tutmak için hepsi canlarını feda ettiler. Bir tanesini yakalamışlar, meşhur hikayedir, öldürmeye götürüyorlar Mekke'nin müşrikleri, Mekke dışına çıkartıp kesecekler. Yanaşıyor müşriklerden bir tanesi diyor ki, bak bunları hep o Muhammed yüzünden çekiyorsun sen. Şimdi o bizim elimizde olsaydı, sen de rahat evinde olsaydın, çocuk çocuğunun yanında, karının yanında olsaydın, daha iyi değil miydi, diyor. La, hayır, vallahi onun ayağına diken batmasına rızam yok, diyor. Diken batmasına ayağına, ayağına, ne demek, ben, ben onun, onun yanında olacağım, o benim yanında olacaktı, onu alıp getirecektim, isterseniz, o ne demek. Diken batmasına rızam yok, diyor ayağına. Ebu Süfyan bin Har. Allah sonra Müslüman olduğu Mekken'in değişlerinden di, hep de mücadele etti. Müslümanlarla çok harp hazırlıkları yaptığı Efendim savaşlarda geldi Bedir'de şeyde Efendim Uhud'de şeylere. Şimdi o diyor ki Mekken'in Müslümanları. Ben diyor çok etrafı gezdim, Basra tarafına gitmiş, Parçlari görmüş, Şam'a gelmiş, Bizanslıları görmüş. Mısır'ı, Habeş'i, her tarafı gezmiş, tecrübeli bir insan yani, sadece Mekke'de duran bir insan değil, şu Muhammed'in etrafındaki ashabının ona muhabbeti gibi muhabbet görmedim ben o hususlarla yanında diyor. Allah'aleyhi ashabının, Rıdvanullah aleyhi ve ona karşı o muhabbetin farkında, emsalsiz bir bağlılık diyor. Öldüğü yerde ölüyorlar, kaldığı yerde kalıyorlar. Hitap ederken ne derlerdi Resulullah'a? Fidâke ebi ve ıbbi ya Resulallah. Bir şey söyleyecek, soru soracak. Diyor ki sözünün tarzı. Söyle bir tarzı. Fidâke ebi ve ıbbi ya resulallah. Anam babam sana feda olsun. Ey Allah'a affet edin. Söyle bir mesele var. Buna ne dersin? Anam babam sana feda olsun. Öyle söylüyor artık. Hani hatırlamaz mısınız? Uhud Harbi'nden dönüyor ordu. Harp gitmiş. Yaralılar, üzüntünler, yorgun, ter filen. Bir kadın gelenleri karşılama Medine'den çıkmış geliyor, Allahu anha diyorlardı ki Kocan öldü, baban öldü, oğlun öldü. Muhammed, e, Peygamberimiz Efendimiz nasıl diyor. Sağ salim diyorlar, E, o var geliyor diyor bana her türlü sıkıntı kolay gelir abi. Kocası ölmüş, babası ölmüş, evladı ölmüş dedi. Kardeşi rivayet dedi. Bir rivayette de kardeşi, yani bütün erkek yakınları şeyleri, baba mesela erşi atıyor bir şey. Onları bırakın diyor, Resulullah nasıl diyor, sağ salim, Elhamdülillah, sıhhat abiyat üzere, bir şey olmadı ona, oh Elhamdülillah. Her türlü der, eder, eder, ondan sonra bana kolay gelir diyor, o sağ olsun da diyor. Belgeye bak, hangi kadın yapabilir, başını başını yollarlar, günden imandan çıkarlar. Tabii bir kadına anlattılar, Korsun yani. Allah, Allah korktum yani. Peygamber bizim kabrine gitmiş de bir dualar yapmış, Allah korktum. Ters dualar yani. Ama bak, yani kadınlar zayıftır demek istiyorum, zayıf mahluklardır demek istiyorum, bak o zayıf, zayıf, ama Resulullah'ın ashabı. Onun ashabı ne diyor bak, kocası ölmüş, ölsün, oğlu ölmüş, ölsün, babası ölsün, Resulullah sayı, sevgiye bak, muhabbete bak, bağlılığa bak. Peygamber Efendimiz bu ashabını koruyor. Benim benim ashabıma dil uzatıp da beni ezarlandırmayın diyor. Demek ki onun ashabına dil uzatırsak Resulullah'a eza etmiş olur. Sen senin çocuğuna, ailene, yakınına, babana, kardeşine laf söylenmesini ister misin? Söyleyen kimseye darılmaz mısın? Resulullah'ın şeyini oradan kıyas et. Ashabını himaye ediyor Resulullah Efendimiz. Ashabi kendiciğim benim asabım yıldızlar gibidir hangisine uysanız doğru yolu bulursunuz diyor öyle derlerse yani söylerler sayarlarsa sizin şeriniz üzerine olsun Allah'ın laneti diyor tabi şerli, şerlikim demek sizin en şerlileriniz üzerine olsun demek olur bir de böyle asaba söylemek suretiyle ortaya çıkarmış olduğunuz şu şer ve fesada lanet olsun demek olur İkisi de mi?